Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Açık radyodayız. Bugün konuğum Hera Büyüktaşçıyan. Hera merhaba. Merhaba. Hera'yı tanıştırmak isterim, size tanıtmak isterim. 1984 doğumlu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Bölümünden mezun. İşlerinde toplumsal kimlik ve bellek ve buna paralel olarak bu minvalde aidiyet, yabancı düşmanlığı, kimlik gibi meselelere odaklanıyor. Evet tekillik, ötekilik, yabancılık bütün bu konuları projelerinde görebiliyorsunuz. Ee, yakın dönemde Yapı Kredi Kültür Sanatın Galatasaray Meydanı'ndaki mekanda yani yeniden açılan binasında onun da bir işi var. Birebir ziyaret edip Para Büyüktaşçığının pratiğiyle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Programımızda vakit kalırsa ona da değineceğiz. Bu sergide değinmek istiyoruz. İşaretler, izler ve hikayeler bir medeniyetin peşinde. Ama asıl odak konumuz Haricden Sanat e, program... Programının formatına uygun olarak gezegenin farklı bir köşesine bizi götürüyor. Benim de hemen hemen hiçbir fikrim ve bilgim olmayan bir coğrafyaya uzanıyoruz bugün. Bangladeş'in dakika kentine gidiyoruz. Benim fazla bir bilgim yok. Dedim ama Hera Büyüktaş canım var. İlk defa gitmedi. Bir e, proje kapsamında orada bir sergiye katıldı. Ama Hindistan, Pakistan ve Bangladeş coğrafyası bir dönemdir araştırma anlamında e, odağında özel ilgi alanında Hı -hı. diyebiliriz. Bu nasıl başladı buna da değineceğim. Ama bu programda asıl buluşma vesilemiz. Daka Art Summit, Daka Sanat Zirvesi Hı. ilk defa düzenlenmiyor. Dördüncü edisyonu bienal formatına benzer bir şekilde iki yılda bir düzenlenen yaklaşık dokuz on gün süren bir e, program bu. Etrafında sergiler var. Sergilerin yanı sıra atölye programları, sempozyumlar, tartışmalar, eğitim projeleri e, gibi pek çok buluşma var. Bir önceki edisyonla yani tamamlandı çünkü e, iki on... Şubat 2018 tarihleri arasındaydı. Bir sonraki 2020 yılında demek bu. E, bir takım rakamlar var elimde. Onu paylaşmak istiyorum. 300 sanatçı 120 konuşmacı katılmış bu 2-10 Şubat arasındaki programa. 317 bin ziyaretçi e, programları deneyimlemiş. 9 gün içinde. Tamamen ücretsiz. Hiçbir ticari amacı olmayan eğitim, kültür, sanat e, amaçlı bir program ve ağırlıklı olarak Güney Asya coğrafyasının ...sanat, mimarlık, kent gibi meselelerine odaklanan bir yanı var. Ee, düzenli olarak Samdani Sanat Vakfı tarafından e, kurgulanıyor. Ve başında da Diana Campbell Betancourt adlı bir sanat direktörü var. Ama tabii ki içindeki farklı programların ve sergilerin... ...başka başka e, sanat yöneticileri, küratörleri hı hı. oluyor. Şimdi zaten Hera bunu daha da e, detaylandıracak bize. Sen oradaki sergilerden birine katıldın. Hı hı. E, Planetary Planning... Hı hı. O da 9-10 gün süren bir sergiydi ve tabii ben e, program kitapçığını internetten indirip karıştırma e, fırsatım da oldu. Ağırlıklı olarak programın formatı icabı da Güney Asya coğrafyası ve o tabii ki o e, coğrafyanın dahilindeki ülkelerden sanatçılara daha ağırlıklı olarak yer hı hı. veriyor. Böyle bir oda var. Başka da Türkiye'den isme rastlamadım doğrusu. Ee, oradan başlamak isterim. Yani senin bu coğrafyaya ilgin nasıl başladı? Bunun da tabii ki bir geri dönüşü oldu. Senin hı hı. oradaki sergiye davet edilmen biçiminde. Ama senin odağına bu coğrafya Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Güney Asya coğrafyası nasıl ilgi alanına girdi? Hı hı. Oradan sonra programa sergiye geçelim. Tamam. Yani Benim ilgim esasında çok kişisel bir ilgi aslında çocukluğumdan bu yana... Evet. E, Aile dostlarımızdan çok fazla yani Hintlilerden çok fazla böyle dostlarımız vardı ama çocukluğumdan bu yana bir yakınlığım vardı. Hem edebiyat hem müzik alanında çok ilgimi çekiyordu ve e, özellikle e, Puncap bölgesini hep e, sevmiştim, hep gitmek istemiştim. E, ilk gidişim esasında 15 yaşımda oldu Rajasthan bölgesine gitmiştim. E, orada bir edebiyat ve şey meditasyon üzerine e, odaklanan Değil bir Vardı. Orayı ziyaret etmiştim ama daha sonra tabii bu puncaba karşı olan sevgim bir şeye dönüştü artık mutlaka tekrar gitmeliyim hissiyatına. Ee, esasında bazı şeyler çok fazla böyle tanımlayabileceğimiz bir şeyle başlamıyor. İlitsel bir e, şeyle e, bir e, güdüyle aslında bir yere gidiyorsunuz bilinmeyene doğru gidiyorsunuz gibi bir e, şeyle başlıyor. Ama gittiğiniz zaman çok tanıdık şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. E, Punjab'a yani Amritsar'a e, yani daha doğrusu kutsal kentin olduğu Amritsar e, diyelim buna e, ilk kez 2016 e, yılında gittim e, ve o bölgedeki e, diğer kentleri de gezerek böyle Delhi'yi de için, içerisine alacak bir, e, bir güzergahım vardı aslında. Bunun tabii ki en şeylerinden bir tanesi tabii öğreti olarak sihizm üzerine çok fazla odaklanıyordum hı hı. ama bir yandan tarihsel olan referansları da ilgimi çekiyordu. Bunlardan başlıcısı tabii Hindistan Pakistan bölünmesiydi. Bunu da özellikle Amritsar'daki bu tam Lahor sınırında olduğu için Amritsar bu şey bayrak törenleri var her gün düzenlenen aslında bu çok turistik yapılan bir tören. Çünkü her gün öğleden sonra saat beşte düzenlenen bir böyle bir gösteri gibi. Bir tarafta Hint askerleri, diğer tarafta Pakistan askerleri var ve şey sınır kapısı var. İlk başta sınır kapısı açılıyor. Tabii ki tören başlamadan önce askerlerin birbirleriyle şakalaştıklarını görüyorsunuz Hı -hı. Hint ve Pakistan tarafında. Ama sonra tören başlıyor ve birdenbire bir güç gösterisi yapılıyor. Tabii burada biraz ürkütücü gelen taraflarından biri turistlerin izleyici olarak gelmesine rağmen taraf tutmaya başlaması. Oo, ve e, Evet en büyük pa Hindistan işte diğer tarafta Pakistan'da zaten çok ufak bir izleyici kitlesi olmasına rağmen orada da böyle bir şey başlıyor. Ve bir saatlik bir sürecin sonunda bu güç gösterileri bitince kapı birdenbire yüzlere çarpılıyor ve kapanıyor bayraklar iniyor vesaire. Pardon bayraklar e, çıkıyor hı -hı, tam tersi. Hı -hı. Ee, bu beni çok etkilemişti ve tabii ki daha sonra yani uzun bir süredir üzerine okuduğum işte edebiyatta da yansımaları çok fazla var. Bu bölünmenin ve mübadelenin ee, ama Amritsar'a gidişimle beraber bu daha çok Üzerine gitmeye başladığım bir konu oldu. Çünkü orada hem köyleri ziyaret ettim hem oradaki kentin içerisinde yürümeye başladığım zaman... ...bomboş olan çok mimari olduğunu fark ettim. Nasıl, ve, nasıl binalar bunlar boş bırakılanlar? E, esasında e, estetik anlamda yani neoklasik yapısı olan e, ve yani aslında şey... ...hissiyat olarak Ayvalık'ta yürüyormuşum gibi hı -hı, bir hissiyat hı -hı. vardı. Orada da mesela mübadeleden kaynaklı olarak bomboş kalan evler var. İşte sanki işte sahibi herhangi bir dönecekmiş gibi bir hissiyat veren... ...işte kapısı yarı açık olan böyle binalar. Ee, tabii bunların giriş katlarında hep böyle dükkanlar var ama üst katların çoğu boş. Ee, ve şeyde Hindistan, Pakistan özelinde de 47 yılında e, mübadele oluyor... Hı -hı. Esasında 1947 yılı İngilizlerden kurtuluşlarının bağımsızlık aslında, bağımsızlıklarını kazandıkları tarih. Ama tam tersi oluyor. Yani İngilizler bir şekilde bölerek aslında o bölgeden ayrılıyorlar. Ve bu bölünme çok acılı oluyor aslında. Özellikle Punjab bölgesinde çok sorunlu oluyor. Çünkü şu an Pakistan'da olan Lahore sihlerin ikinci kutsal kenti ve aslında başkenti o bölgenin. Ee, ve tabii ki binlerce kişi sanırım bir gün içerisinde on bin kişiden fazla e, kişi sınırı geçmek zorunda kalıyor. Sınırda katliamlar oluyor. Yani çok ağır bir hafızası var o coğrafyanın ve gittiğiniz zaman çok canlı örneklerini görüyorsunuz. Yani hissiyat olarak... E, Bu bölünmeyi baya canlı hissediyorsunuz. Yani bir kısmın akrabaları diğer tarafta kalıyor, evler kalıyor. Yani hiçbir şey alamadan gidiyorlar. Tabii bu bizim coğrafyamıza çok tanıdık Kesinlikle. bir hissiyat ve çok tanıdık bir e, geçmiş. Dolayısıyla sen orada empati de kurabiliyorsun eminim. Yani evet. belki üzerine okuduğun zamanla ziyaret ederek, araştırma yaparak çok e, şey öğrendiğin bir yer. Ama evet. bir taraftan da pek çok bahsettiğin şey o kadar aşina ki bizim. 19. yüzyıl 20. yüzyılda yaşadıklarımızda hem batı sınırında Türkiye'nin hem doğusunda hem güneyinde evet, evet. bu coğrafyanın içine işlemiş tamamen işte tam da senin çalıştığın biraz önce diledi evet, evet. Bu mekanın belliği toplumsal hafızaya Hı -hı. dair çok şey Zenofobiye söylüyor. Zenofobiye dair de Kesinlikle. çok şey var çünkü şey sihler esasında e, Hindistan'ın yüzde ikisini e, oluşturan bir e, azınlık aslında. Hı -hı. ...ona rağmen... ...Hindistan'ın en üretken olan bölgesi Punjab... ...çünkü en yeşil alanı aslında... ...tarım en çok... ...oranın geçim kaynağı... ...ve insanlar... ...sürekli çalışan bir insan kitlesi görüyorsun... ...yani hiç uyumayan... ...bir bölge aslında orası... Dolayısıyla öyle olunca en üretken olan kesime karşı hep bir böyle politik şeyler ne derler devletle tabii bir de kas sistemi de var Hindistan'da çok ağır olan. Hı hı. Kas sistemine karşı oluşmuş bir aslında bir öğretisizm. Öyle olduğundan dolayı da bir şeyler var. Sürekli bir çatışma hali mevcut. İşte 84'te en son yapılan katkım Indra Gandhi'nin aslında organize etmiş olduğu. Bu orada çok başka hikayeler de var evet, bilmediğimiz evet, biraz ama. Evet evet. Yaz karmaşık bir konu. Evet. evet. Ve tabii orası çok kanlı bir coğrafya Hı -hı. mecburen. Benim ilgimi çeken şeylerden biri kentin Amritsar özelinde sürekli bir şey mermerle böyle şey gibi şu an birçok özellikle de mesela Duay'a gittiğin zaman da burada da şu an kent içerisinde çok görüyoruz granitler, <gülüyor> granit banklar, işte mermer zeminler vesaire. Sürekli bir bununla kenti kaplama şey hali söz konusu. Sürekli bir yenilenme hali söz konusu ama tabii o yerin altında kalanını kapatma dürtüsüyle mi geliyor bu? Onu bilmiyoruz tabii. Ee, bir de tabii bu şey Daka'daki e, sergideki işimin de başlangıcı bu böyle başladı. Ama daha sonra mesela bu sene tekrar e, ziyaret e, ettim Hı -hı. bu sergiden önce. Ee, daha Amritsar'dan sonra şeye gittim, Chandigarh'a e, geçtim. Chandigarh aslında Le Corbusier ile eşleştirilen bir kent. E, çünkü 47'de ülke bölündükten sonra e, dönemin cumhurbaşkanı Nehru... E, Modern bir kent inşa etme fikrine kapılıyor ve tabii modern kent, modern toplum inşası bölünmeden sonra toparlama, hı hı. toparlayıcı da bir şey olarak görüldüğü için batılı mimarları davet etmeye başlıyor Hindistan'a. Bunlardan bir tanesi Albert Mayer. Tabii sanırım bir uçak kazasında öldüğü için daha sonra Le Corbusier'de ridavet ediyorlar Hindistan'a ve Le Corbusier 10 yıl boyunca Chandigarh'ı sıfırdan inşa Yapıyor. ediyor. Ama burada tabii gittiğiniz zaman çok etkileyici. Bütün şehir Corbusier'in inşa tabii. ettiği, planladığı bir yapıda. Yani modern... ...mimari tarihinin en güzel örnekleri var. O anlamda tabii ki çok etkileniyorsunuz. Bir açık hava müzesi bile diyebiliriz neredeyse. Açık hava neredeyse. müzesi gibi ama Hintlilerin kesinlikle kendilerine ait hissedemedikleri Eminim. bir yer. Tabii, tabii UNESCO'nun koruması altında olduğu için de bir yandan hani hiç üzerine yeni bir şey inşa edilemiyor... Ee, Mesela üniversiteler var, mimarlık bölümü öğrencileri mezun olunca hiçbir iş bulamıyorlar o bölgede. <gülüyor> ancak Corbusier üzerine araştırma yapmaya devam ediyorlar. İlginç yanı yakınlarında Çandigar'ın dışında New Chandigarh dedikleri yeni bir kent inşa etmeye başlamışlar. Yani sırf kendilerinin içinde daha ait hissedebilsinler diye bu da ilginç bir şey. Yani Corbusier'in bu hani dahi yani şeyin ne derler mimari eserinin evet. ötesinde. Ee, acı olan, bana acı gelen tarafı hep bunu düşünerek gezdim. Nedense bunu düşünmeden kendimi alamadım. Chandigarh'ın çeperinde bulunan dağların diğer tarafı Lahore. Hı hı. Ve bu mübadeleden iki sene sonra bu yapılanma başlıyor. Yani daha bu acıların üzerine hani soğumadan bir şekilde... Hı hı. Yani insanlar hiçbir şeyini alamadan Chandigarh'dan gidiyorlar. Diğer taraftalar, sınırın diğer tarafındalar ve böyle... Bilmiyorum yani bu şey e, hafızanın üzerini kaplama, görmezden gelme hissiyatı çok fazla e, var, dominanttı o geziyi yaptığım Hı -hı. sırada. O da bana bayağı bir acı verdi tabii ama yani bütün o süreçten çıkan çektiğim fotoğraflarla e, çıktı bu seride. Harika sergiye bağlayacak olursak o konuyu... İlginç bir adı var. Seninle programdan önce nasıl çeviririz diye de konuştuk. Planetary evet. Planning. Hı hı. Bu bir konferansın adıymış. Evet, Planetary'nin daha dünyevi falan gibi bir anlama geldiğini düşünüyorum. Evet düşündük. yeni dünyalar inşa etme gibi bir e, konsepti hı hı. var aslında. Bu Mimar Buckminster Fuller'ın e, bir konuşması. Bu e, 1916. 1900... E, 70 ...1969'da hı hı. Nehru Memorial e, konuşması bu aslında. E, ve o konuşmanın içeriğinde de e, aslında az önce bahsettiğim... ...yani bu Chandigarh gibi bir kentin mesela sıfırdan bir modern toplum... ...modern kent inşa etme idealinden yola çıkarak aslında... ...bu konuşmada da e, modern bir dünya nasıl inşa edilir... ...modern toplum yapısı nasıl inşa edilir... ...ama bunu tabii globalizasyon e, noktasından e, bakarak... E, Eş, eşit değerler nasıl e, oluşturulur bir kent inşa edilirken tabii bunun içerisinde tasarıma, mimariye, estetiğe de çok fazla referans veren bir, e, bir konuşma. Ve sergi buradan yola çıkarak aslında e, az önce senin de söylediğin gibi Güney Asya odağında. E, bu, konuyu, bu konunun e, derinliklerine iniyor ve o bölgeden gelen e, 12 e, sanatçı sanırım. Evet 12. E... Ben burada listede var sayayım <gülüyor> Onları da almış olalım tabii, tabii, senin evet. sergi dostlarını. <gülüyor> e, Ami Sigel, Ayaşa Sultana, Buckminster Fuller, Desmond Lazaro, Hera Büyüktaşçıyan, Isamu Noguchi, Laras Ruh, Muhammed Kibriya, Musarul İslam, Novera Ahmet, Sefer Şah ve Zarina Haşmi, hı hı. serginin küratörlüğünü üstlenen isim. Devika Singh. Tamam. Ee, esasında bu sanatçıların çoğunun pratiklerine baktığımız zaman hepsinde ilginç bir şekilde mimari ve tasarım çok fazla işlerin odağındaydı. Mimari hafıza. Ya da işte aidiyet meselesini mimari üzerinden ele almak ya da bir coğrafi bir referans üzerinden ele almak işte mesela haritalar üzerine mesela Desmond Lazarno'nun işi haritalar üzerineydi. Hı hı. Bunların içerisinde tabii çok bölgenin en önemli sanatçılarından da var. Mesela La Ruk da geçen sene vefat etti. Hı hı. Dokumentadan sonra hatta vefat etti maalesef. Farklı kuşaklardan da sanatçılar. Evet. 3 kuşak. Günümüz, üç kuşak sanatçı var. Evet. Tabii bunlarda Güney Asya'nın dışında olan bir tek ben vardım tabii hı hı. ama burada Punjab özelinde çalışmış olduğum için oradan yola çıkarak aslında iki seri gösterdim. Devika Singin beni davet etme vesilesi birazcık aslında o. İlk seriyi görmesi oldu. E, bu da benim e, Dubai'deki Green Art Galeride e, Hı -hı. solo sergim vardı. E, right injuries on sand and kindness on marble. Yani nasıl çevirelim? E, acıları mermerin üzerine. Evet, pardon. Acıları kuma yaz. Ee, ve güzel anıları da mermere yaz e, gibi bir şey aslında o tamamıyla o bölgeden çıkmış bir atasözü gibi bir şeydi bu ee, ve orada e, benim e, kolajlarım vardı bu Amritsar'daki altın tapınakta çektiğim Hı -hı. fotoğraflardan yola çıkarak bir de arşivsel birkaç fotoğraf vardı. Bütün bu kolajlarda beyaz bir aslında etiketlerden yaptığım bir kolajdı. Beyaz böyle mermer parçaları gibi ya da mozaik parçaları gibi mimarinin bir yerinden akıp giden... ...ya da çok beklenmedik bir noktasından me mekanı sarıp sarmalayan ya da sular altında bırakan böyle bir yapısı vardı. Bu aslında az önce bahsettiğim bu sürekli inşaat halinden etkilendiğim bir Kesinlikle. şeydi tabii ki. Bir de tabii orada şeyler de vardı... Bu saldırılar zamanı mimari birçok mimaride de kurşun izleri var ve o kurşun izlerini şehrin belirli yerlerinde hep beyaz e, etiketlerle işaretlemişler böyle çerçeve içine almışlar. O da beni çok etkilemişti. Bu bir şeyi sınır içerisine alma ya da hafızayı bir sınır içerisine alıp e, altını çizerek onu unutturmama e, güdüsü e, oradan başlamıştı. E, Devika Singh de bu seri üzerinden konstraktöriz de ismi. Yani bir tarafta bir inşa etme hali var bu yeni serinin ismi de dekonstraktır <gülüyor> aslında var olan bir yapıyı nasıl derler tekrar ne derler yapı bozumu, gibi, yapı belki, bozumu ya. gibi evet yeniden onun derinliklerine inerek bütün o şeylerini layerlarını elden geçirmek gibi bir şeydi. Ya bu yeni seride işte bu bütün e, Puncap bölgesindeki işte Amritsar, Chandigarh ve Patiala gittiğim bu üç e, şehirdeki çektiğim fotoğraflardan yaptığım kolajlar yer aldı. E, bunda da tabii bütün bu mimariden yola çıkarak e, tabii e, şeyler vardı. Bu çalışmanın odağı tabii mimari ve şeydi bu mübadele sonucunda boş kalmış binalar ya da e, nasıl e, ya da. E, yasaklanan girişi yasaklanan binalar hmm. e, gibi e, yerler vardı odağında. Ama tabii bütün, bütünün genelinde böyle bu yapıları ya da içerisinde bulunduğu bölgeleri su altında bırakan ya da e, yani bir mermer havuzu içerisinde onu boğan böyle bir şey e, organik bir e, form vardı aslında. E, serginin genelinde de bu aidiyet meselesini e, ya da Yersiz yurtsuzluk meselesini ele alan çok fazla sanatçı vardı. Ee, Nasıl tepkiler aldım? Biraz programdan önce de konuşmuş olduk. Çünkü evet. ve de çok yoğun gezilen bir program bu. yani. Çok, o yüzden evet, bir zirve gibi. Çok, 9 evet, gün ama işte evet. 300 bin, 317 bin kişi ziyaret edilmiş. Evet. Halk tarafından sahiplenildi, benimsendiğini anlıyorum. O bölgenin en çok aslında yani halk tarafından çok fazla gezilen bir sergi Hı -hı. ve... O iki senede bir olduğu için çok beklenen bir an. Yani öğrenciler tarafından çok fazla geziliyor. O civarda yaşayanlar her günlerde bir iki kere sergiyi üst üste gezen insanlar olabiliyor. Çok aktif bir konuşma programı var senin de bahsetmiş Hı -hı. olduğun gibi. Tabii burada yurt dışından da kurumlardan işte MoMA'dan Guggenheim'den Tate konuşmacılar der, evet, evet. vardı bayağı. Güney Asya ve aslında global açıdan da ele alınacak işte mimari, sanat ve vesaire gibi ya da kurumlar mesela koleksiyonlar gibi başlıklar altında konuşmalar düzenleniyordu. Bunun dışında eğitim programları vardı o bölgedeki çocuklarla ya da öğrencilerle ilkokullardan gelen öğrencilerle yapılan atölyeler vardı sanatçılarla beraber yürütülen çok çok şeydi çok yaşayan çok aktif bir yapısı vardı benim için en zihin açıcı olan kısmı tabii ben biraz çekincedeydim çünkü ilk kez Yani farklı bir coğrafya üzerine çalışıyorum aslında. Ya yani ilk kez değil ama bu nasıl diyeyim spesifik olarak bir yerin hı hı. tarihiyle ilgili bir şeyi bir sergide bu şekilde gösteriyorum ve benim için ilginçti. Çünkü sergiye katılan sanatçıların çoğu Güney Asyalı sanatçılar, hı hı. Hindistan, Filipin vesaire gibi. Onlar için yansıması nasıl olacak? Onlar bu konuyu nasıl göreceği çok merak ediyordum. Çünkü aslında hassas da meseleler bir yandan ele aldığım meseleler. Ama ilginç bir şekilde bu konunun çok fazla konuşulmadığını e, fark ettim. E, ve tabii ki üçüncü bir göz olarak yani dışarıdan gelen bu coğrafyadan gelmeyen birisinin bu mesele üzerine eğilmesi onlar için ilginçti. Özellikle sergiyi gezen halktan çok ilginç e, tepkiler geldi. ve Fotoğraf çok çektirmişler önünde. Evet tabii altın bahsediyor. tapınağı gördükleri için tabii <gülüyor> altın tapınak çok önemli o coğrafya için. Çünkü sadece sihlerin kutsal yapısı değil aslında bütün dinleri dinlere kapısını açan çünkü mekanın dört tane kapısı var. Bu da ne dinden olursan ol hangi yönden gelirsen gel gel yani çok sufi bir şeyi de var bir yandan. Felsefesi evet, de var evet. Kesinlikle o yüzden onlar için çok önemliydi ve selfie çekilen çok oluyordu <gülüyor> işlerin önünde. Tabii öğrencilerden çok soru soranlar oluyordu. Ama hiç kimse geldiğim coğrafyayı ne sorguladı ne farkındaydı yani o da ilginçti hiç kimse ona bakmadan sadece işin metnini okuyup işle vakit geçiren bir şey vardı o da benim için çok güzeldi. Onun dışında tabii diğer sergilerde de çok güzel sergiler vardı. E, ve o, o coğrafyadan gelen sanatçıların aslında estetik dilinin ne kadar kuvvetli olduğunu gördüm. Tabii mimariyle çok fazla bir şeyleri var. İlginç bir şekilde e, mimari referanslı olan çok fazla e, iş vardı. Hı hı. E, estetik dil olarak da çok çeşitli malzemeler kullanıyorlar. Ve bunu tabii kontekstle, politikayla ve... E, bütün o kavramsal çerçeveyle beraber oturtma biçimleri çok çok güçlüydü. Benim içinde çok zihin açıcı oldu o anlamda. Birçok sanatçıyla tanıştım. Tabii bizim için belki çok şey tanıdık olmadığımız bir sanat ortamı. Kesinlikle. O yüzden de tabii mesela Farklı coğrafyaların farklı problematiklerine dair de bir sürü şey öğrendim. Mesela bu sergilerden bir tanesi e, şeyli, Sri Lankalı sanatçılarla olan başka bir sergiydi. Çünkü Daka Arts Summit de söylediğin gibi bir Bienal gibi bir yapısı var. Ama bir Bienal'den farklı olarak birçok farklı küratörü <gülüyor> davet ettikleri ufak ufak sergilerden de oluşuyor aynı zamanda. E, bunlardan bir tanesi Sri Lankalı sanatçıların olduğu bir sergiydi ve... Çok sarsıcıydı çünkü Sri Lanka'da çok ağır bir geçmişi olan bir coğrafya. Onun ötesinde sanatçıların birçoğunun atölyesi yok, üretecek alanları yok. Bu yüzden de tabii çoğu Avrupa'ya göç ediyor. Özellikle Berlin gibi ya da bilmiyorum İngiltere gibi hı hı. yerlere gidip oralarda yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden de çok zor şartlarda Çıkan e, eserler tabii üç farklı jenerasyonun da eserleri olduğu için o geçişi de görüyorsunuz ama bütün bu yokluğa rağmen e, o üretim enerjisinin var olması beni çok etkilemişti gerçekten tabii bu coğrafyanın e, Hindistan özelinde konuşacak Hı -hı. olursak tabii çok Yani bir kıta neticede bir ülke olmasının ötesinde devasa bir kıta ve 300 farklı diyalektiğin konuşulduğu ama bir yandan da fakirlik sınırının da çok yüksek olduğu bu kalabalık popülasyondan dolayı bir, bir gerçek. O yüzden yaşam şartları çok zor. Kas sisteminden de bahsetmiştik. Tabii kas sistemi o sınıf ayrımı da çok keskin ve çok sert yani yüzyıllardan beri. ...kemikleşmiş bir yapısı da var... ...bu tabii ki bütün bunları etkiliyor... ...bütün bu sosyal yapıyı ve... ...bugüne kadar geliş şeklini de... ...çok fazla etkiliyor... Peki Hera çok teşekkür ederim. Teşekkür Neredeyse bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız. Ama hakikaten konuşacak çok şey var. Ben de dinlemeye devam etmek isterim açıkçası. <gülüyor> Önümüzdeki programlarda tekrar bir araya geliriz. Hera büyük Cihan'la birlikteydim. Bugün hariciden sanat programında. Ben programcınız Çelenk Teknik Masalı'la Barış'a teşekkür ediyorum bu kayıt için. Ee, bu yıl düzenlenen Daka Art Summit ve onun sergiye katılımından bahsettik. Ve aynı zamanda işleriyle ilgili eğer biraz daha bilgi edinmek istiyorsanız istiyorsanız İstanbul'da da görebileceğiniz onun da katıldığı bir sergi var bir meteliğin peşinde işaretler izler ve hikayeler Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezinde Galata Sarayı'da şu anda Hera bir şey eklemek istiyorum evet bir şey unuttum çok şey başında söylemem gerekiyordu aslında teşekkür etmek istiyorum bir yandan bu projeyi saha Hı -hı. destekledi onun için de çok çok teşekkür ediyorum E buna eklemek istedim tabii, sadece. Tabii Hariçten Sanat programında evet. değindiğim pek çok proje yurt dışı <gülüyor> evet. olduğu için çoğunlukla Sağ Derneği'nin evet, hakikaten tabii. çok kıymetli desteğini alıyorlar. İyi ki vurguladın herhalde. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri